Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, ee, önce hepinizin e, Miraç kandillerinizi tebrik ediyorum. 1421 yılının e, Recep ayının 26'sını 27'sine bağlayan efendim, zamandayız. E, ve e, Miraç e, Kandilinin Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin miracının e, seneyi devriyesi münasebetiyle Efendim İslam aleminin sevinçli Efendim Kandili kutluyoruz e, her yerde toplantılar yapılıyor bu mübarek günlerin e, Allah tarafından sevgili kullarına verilen seyizlerinden, bereketlerinden ikramlarından nimetlerinden Cenab-ı Hak hisedar eylesin, nasipdar eylesin, Allahü Teala Hazretleri, hepinizin geniplerinizdeki e, muratlarınızı ihsan eylesin, ikram eylesin. Miraç e, hadisesi muhakkak ki her sene kutlandığı için, hoca efendiler de anlattıkları için e, yabancı olmadığımız e, bir konu. E, yalnız ben e, biraz daha böyle efendim e, bilinenlerin tekrarı ile beraber yeni bazı bilgileri de bu konuşmamda sunmak istiyorum. E, yeni dediğim, yani benim daha önceki konuşmalarımda söylemediğim bazı hususları e, zikretmek istiyorum. Kandilleriniz mübarek olsun. Bir. Allah nice kandillere erdirsin. iki Şimdi bu Miraç e, meselesi Arapça'da Efendim, önce kelime izahından başlamak, başlayalım. Miraç, mifal vezninde e, bir kelime. Bu Miraç e, Arapçada kelime şekli olarak, kalıbı olarak ismi alettir. İsmi alet yani mesela fetaha fiilinden miftah dediğimiz zaman fetih işini yapma aleti yani anahtar keteheden miftah gibi araca fiilinden de ayın ve cim fiilinden de uruç mastarı yükselmek manasına gelen fiilden miraç yükselmeyi sağlayan araç alet manasına geliyor. İsmi alet olmuş oluyor. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu mübarek olayda böyle bir manevi nurani şahane güzellikteki bir araç ile yedi kat göklere Sidret-i e, çıktı, ulaştı. Onun için e, Miraç gecesi deniliyor. Bunun bir de evveli var. Miraç Kudüs'te Beytül Maktis'te olduğu için e, Mekke'deydi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-i Şerife kadar Efendim, olan kısmı var olayın. Bu kısma da İsra denilir. İsra da ifal babından mazaldır Arapçada. Esra, Yüsri, İsraen, e, geceliğin seyahat etmek, gece seyahati yapmak manasına geliyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu mübarek hadisesi, bu şeref ler bahçeden güzel e, mübarek e, kutsi e, hadisesi yasa namazıyla sabah namazı arasında vuku buldu Geceliğin oldu Geceliğin kem-i keremeden e, kutsi şerifa'ya e kadar gitti kutsi şeriften eee gök gö gökleri efendim şerane eledi sidretül müntaha ve daha ötesine maverasına eee efendim şahit eledi Cennet ve cehennemi Cenab-ı efendim ona e, hadi hayatında e, an, e, görmeyi nasip ve müyesser eyledi. Onun için gece yolculuğu kısmında olduğundan İsra ve Miraç e, hadisesi efendim olarak iki bölümlü e, zikredilmesi lazım. İsra ve Miraç mucizesi diye söylenmesi lazım. Biliyorsunuz İsra suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'in 15. efendim cüzünde eee Suretil İsra var. Çünkü 1. ayeti kerimesi bu e, İsra olayından, geceliğin Mekke'den Kudüs'e gitme olayından bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in açıkça bahsetmiş olduğu bir olay. Tüm müminlerin kesinlikle efendim ayanen açıkça e, hiç şeksiz şüphesiz Efendim inandıkları açık bir olay. Tereddüde mahal olmayacak bir olay. E, mübarek meal, metnini okuyalım. halini açıklamasını sunalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen. Minel mescidil harami ilel mescidil aksa. İlel mescidil aksa lezi لِنُرِيَهُ min ayatina اِنَّهُ هُوَ سَمِعُ الْبَصِيرُ Sadakallahu razim. Şimdi e, kelimelerini açıklayalım. Efendim سُبْحَانَ الَّذِي اَسْرَابِ Kulunu geceliğin seyahat ettiren bir mekenden bir mekana sevk eyleyen e, Cenab-ı Rabbül İzzet'in Alemlerin Rabbinin şanı ne kadar efendim hayret baştır, ne kadar hayret edilecek bir e, şana sahiptir, şanı ne kadar yücedir, e, her türlü noksan ne kadar münezzehtir manasına e, tesbih ifadesiyle başlıyor, ellediyle başlayan da Cenab-ı Hak'ın e, e, sızla e, cümlesi oluyor. E, o zat ki şunları şunları şunları lütfeyledi kuluna işte onun şanı ne yücedir. Cümlenin ana yapısı bu. Sübhanellezi sübhan kelimesi de mef'ul-u mutlak olarak üstündür. Ee, yani subhane diye üstün okunuyor. Aslında bir gizli fiil vardır. Üşebbihu. Sübhanallah demek. Yani e, mef'ul-u mutlak olarak üstünlüğü e, üstün e, yani fetah harekesi gelmesi ondandır diye izah ediliyor açıklamalarda. Yani ben Cenab-ı Hakk'ın şanını efendim e, e, tah, takdis ederim. Her türlü noksandan münezzeh olduğunu ifade ederim demiş oluyor Kulu Subhanallah dediği zaman. Tabi e, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde kendisi vahyederek ederek e zih deyince ben azim şanın efendim e, her türlü noksandan münezzeh olduğumu kullar bilsin diye efendim ifade ediyorum manası olmuş oluyor. Ellezi o Allah ki o alemlerin Rabbı ki Esra bi abdihi kulunu gece seyahat ettirdi, sevk etti. Leylen geceden, gece sözü leylenden geliyor. Geceliğin olduğu belli. Efendim yasa namazıyla sabah namazı arasında diye de demin ifade ettim. Minel mescidil haram. El Mesjidül haramdan yani ortasında mübarek Kabe-i Müşerrefe'nin olduğu mübarek mescid, mescid-i haram. Biliyorsunuz o aşağı yukarı 12 metre ebatlı, eni boyu yüksekliği küsuratıyla 12 metreye yakın veya az veya çok. Efendim, bir bina, kapısı biliyorsunuz altından, insanın elini kaldırdığı zaman eşiğine ulaşabildiği siyah taştan bir yapı, yani koyu renkli efendim, e, koyu gri, siyaha yakın taştan yapılmış bir bina efendim e, sadece kapısı var e, bu Kabe'yi müşerrefe veya Beytullah dediğimiz Efendim Allah'ın mübarek ibadethane'si evi manasına. Efendim bunun etrafında da buna doğru dönülerek namaz kılınan mescidin de adı El-Mescidül Haram. Yani e, saygı ile, ihtiram ile, hürmet ile efendim e, içinde ibadet edilecek mescid demek. Minel Mescidül Haram yani Mekke-i Mükerreme'deki bu mescidi haramdan geceliğin sevketti Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i efendim esra bi Abdihi'de de, de tabi Peygamber Efendimiz Abdihi diye anlatılıyor çünkü Peygamber Efendimiz'in en şerefli e, sıfatlarından birisi de Abdullah olmasıydı tabi Abdullah'dır Allah'ın kuludur ve onu kendisi çok kuvvetli bir şekilde vurgulayarak söylemiştir ki Eski peygamberlerin ümmetlerinden mesela İsa Aleyhisselam'ın ümmetinin peygamberlerini iyi anlayamayıp da ona haşa, sümme haşa Allah'ın oğlu demeleri gibi bir yanlışlık olmasın diye abdühü, e, abdullah sözünü çok iftiharla söylerdi peygamber efendimiz. Biz e, şehadet kelimesini söylerken de ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah Şehadede ederim ki Allah'tan başka mabut yoktur, ilah yoktur, tapınılacak efendim, kulluk edilecek varlık yoktur, yaradan yoktur, sadece Allah vardır. Ve eşiğe de Muhammeden ve yine şahitlik ederim, beyan ederim, kesinlikle ifade ederim ki Muhammed e, abdhu, onun kuludur ve resulühu onun gönderdiği manevi elçisidir, kullarına emirlerini bildirsin diye seçtiği mübarek elçisidir. Ama elçisi e, olmaktan önce abduhuyu söylüyoruz ki e, inananlar herhangi bir şekilde şirket düşmesinler Hristiyanların düştüğü yanlışlığa efendim, düşmesinler yanılmasınlar diye üstüne vuruluyor. Burada da efendim Sübhanellezih Esrabi Abdihi o mübarek kulunu Tabi abdihi sözü marifedir. Efendim hu zamiri zaten marife oluyor. Efendim abdihi olunca marife tanlama oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kulu Muhammedi, kulu olan Abdu, Abdu olan Muhammedi bir gecede. Tabi bu böyle bir ifade de bir şeref payesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için. Benim de hoşuma giden Hz. Ali Efendimiz'den e, duyduğum e, kitaplarda okuduğum bir söz var. Çok çok hoşuma gidiyor. Efendim, e, bizim Cenab-ı Hakk'ın kulu olmamız, efendim bize e, şeref olarak yeter ve onun, bahim bizim Rabbimiz olması bize izzet ve devlet olarak manevi rütbe olarak yeter diye. Efendim çok güzel bir söz. E, kulluğu çok büyük devlet çok büyük şeref çok büyük nimet tabi hepimiz için tabi peygamber efendimiz de bunu özellikle vurgulamış ki yani e, yanlış bir inanca düşmesin ümmeti diye ayeti kerimede de böyle buyuruluyor abdühü e, subhanellezi esra bi abdihi esra fiili e, sera yesri sülasisi de olur Esra Yüsri'de ifal babı da olur. Lazım fiildir. Yani efendim seyahat etmek manasına lazım yani intransitif, geçişsiz fiildir. Ee, Bir harf ceriyle geçişli haline getiriliyor. Mesela Zeheb'e gitmek demek Arapçada. Evet. Zeheb'e bihi demek götürmek demek. Yani onun ile gitti demek değil. götür Götürdü demek. Bir efendim e Geçişsiz bir fiili geçişli yapıyor. Yani interansitif fiili transitif hale getiriyor. Esra bi Abdihi kulunu sevk etti, götürdü. O Allah ki efendim, kulunu bir gecede efendim, işte on Miraç gecesinde İsra ve Miraç gecesinde leylen, bir gecede Minel Mescidil Haram Mekke'deki Kabe'nin çevresindeki Mescid-i Haram'dan e, İrel mescidil Aksa, El mescidil Aksa, El Mescidül Aksaya. O El Mescidül Aksa'da marife o neresi o da efendim Kudüs denilen veya Beytül Maktis denilen Arapça ifadelerde e, Batılıların ve bazı eski Arap kaynaklarının da İliya efendim diye efendim kutsal bir yer olduğu için o kelimeyle efendim ifade ettikleri mahal, Kudüs. Kudüs-i şerif diyoruz bir şerefli olması dolayısıyla. Oradaki El mescid Aksa e, o da peygamberler tarafından yapılmış. Peygamberlerin içinde bulunduğu bir mübarek mescid. Bir gecede oradan oraya kulunu götüren Allahu Teala Hazretleri her türlü noksandan münezzehtir. Ey kullar bunu bilin manasına bu ayet-i kerime. Niçin götürüldü Cenab-ı Hak kulunu Mekke-i Mükerreme'den Kutsu Şerif'e. Ayet-i Kerime'de ki Linnuriyahu min اَيَاتِنَا Bizim ayetlerimizden bir kısmını o kulumuza göstermek için. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, kudretini ve Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen bir takım efendim, görülmemiş, sadece sözü duyulmuş olan varlıkları ayağının gözüyle görsün diye efendim, Peygamber Efendimiz'i onun için oraya gönder götürdüğünü beyan ediyor. Bir de şey var, arada Mescid-i Aksa'nın tavsifi için kelimeler geçiyor. Efendim, e, minel mescidil harami ilel mescidil aksa bağlanıyor tabi aksellezi barekna havlehu e, hemze-i vasıl o, olduğu için hemzesi geçiliyor bağlanıyor minel mescidil aksellezi o mescidi aksa ki barekna havlehu çevresini mübarek kılmış idik yani Kudüs-ü Şerif'in çevresi mübarek kılınmış bu mubareketlik neyi ifade eder? Yani Türkçe bunu nasıl anlatabiliriz? Çevresine mubarek kıldığımız efendim kusfi şerif ne demek? Bu mübareklik iki şeyi ifade ediyor. Ee, Araplar bu kelimeyi kullandıkları zaman iki şey anlarlar. Bir maddi bir bereket. Yani kusfi şerifin çevresi efendim yeşilliktir, sulaktır. Efendim zeytin ağaçları, çeşitli güzel ağaçlar, turunçgiller efendim böyle imrenilecek efendim e, tabiat örtüsü vardır. Meyvesi, sebzesi efendim yenilecek, içilecek, istifade edilip şükredilecek, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar edilecek. Efendim nimetlerinin bol olduğu yer manasına bu bir e, maddi berekettir. Çeşitli kullar istifade edeceği efendim, e, nimetler olmasından dolayı. Bir de manevi bereket vardır. Yani o mekanda e, peygamberler cevlan eylemiş, peygamberler yaşamış, efendim, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin e, çoğunun oralarda hayatı devam etmiş, efendim, oralarda hatıraları var, efendim, oralarda dolaşmışlar, peygamberlerin diyarı olması dolayısıyla manevi bir bereket, nuraniyet efendim feyiz de olduğu için o da manevi tarafı için işte böylece maddeten ve manen feyizli, bereketli, bol, bolluk ve nimetli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya bir gecede o mübarek kulunu efendim ona ayetlerini ayetlerinden bazılarını göstermek üzere sevkeden, götüren, gece seyahati yaptırtan Cenab-ı Hakk'ın şanı, Yaradan'ın şanı efendim ne yücedir. Her türlü noksandan münezzehtir. İnnehu hüvessemi e ulbasir. O Cenab-ı Hak efendim her şeyi işiten, e, hakkıyla işiten, hiç eksiksiz, tamamen işiten ve her şeyi görendir. Her şeyi tamamen görendir. Subhan'e sözü Arapça'da büyük şeyler, büyük çok büyük olaylar çok böyle seyredildiği zaman, karşılanıldığı zaman efendim çok etkilenilen önemli olaylar karşısında söylenir, söylenen bir söz efendim hayret ifade eder bir şeye insan çok mühim bir olay olur hayret ederse. Veyahut hayranlık ifade eder. Çok güzel bir şeyle karşılaşırsa efendim, o zaman söylenen bir söz. Bu iki manada var tabi. Bu İsra ve Miraç olayında hem hayret edilecek, akıllara durgunluk verecek olağanüstülük var, hem de hayran olacak efendim, güzellikler var. Düşünün bir kere ki şöyle kendiniz e, aciz, naçiz kullar olarak tahil edin. Bir gece rüyanızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görverseniz o sabah ne kadar hoş efendim ne kadar böyle e, mutlu bahtiyar olarak kalkarsınız Elhamdülillah Cenab-ı Hak bana efendim Peygamber efendimizin cemalini görmeyi nasip etti diye ya da efendim evli Allah'tan birisini görseniz efendim o mübarek saat efendim sakallı filan cezâti riyâma geldi diye ne kadar sevinirsiniz hele bir de bir iltifat olsa. Rüyada efendim o büyük zat aferin sen gece namazına kalktın diye ben seni sevdim evlat filan demiş olsam mesela rüyanızda size artık uçarsınız o hayatınızın en büyük olaylarından birisi olur. Ee, ya da e, rüyada size bir şey bahşedilse hadi şu senin şu makama erdin şöyle oldu diye ne kadar sevinirsiniz? Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu İsra ve Miraç hadisesi başka peygamberlere nasip olmamış, çok müstesna, yani tek, eşsiz, emsalsiz bir olay olduğundan tabii hayranlık duyulacak bir hadise. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gördüğü her şey e, böyle son derece güzeldir. Mesela o miracı anlatıyor, yüklere e, doğru böyle uzanıyor, e, mücevheratla süslü, pırıl pırıl, nurani bir şey, diller onu tavsif edemez, o kadar güzel bir şey diyor. Yani düz böyle bir efendim yükselme aleti efendim böyle çeliklerin birbirlerinden patorellerin efendim e, civatalanmasından yapılmış bir şey düşünün. Efendim inşaatta yukarıya yükü taşıyan efendim bir böyle e, aleti düşünün. E, gayet soğuk bir şey ama bu miraç o kadar hoş, o kadar güzel bir şey ki Vefat eden müminler de gözlerini vefat edecekleri zaman ona diker ve memnun olurlarmışım. Meleklerin şeylerin efendim, ilmi çıktıkları bir nurani son derece güzel bir şey. Demek ki hem hayret edilecek olaylar var İsra ve Miraç'ta hem de hayran olunacak olaylar var. Yani nereden baksanız her yönden maddede ve manen fevkalade önemli bir olay. Şimdi tabi e, peygamberliği bilen, yani peygamberlik nedir? Allah'ın seçkin kulluğu, Allah'ın vazifelendirdiği insan. Peygamberliği bilen, mucizeyi bilen insanlar hiç tereddüt etmez, Efendim anlar, elbette Allah'ın mübarek peygamberidir, seçtiği kuldur, elbette olağanüstü şeyleri Cenab-ı Hak ona nasip edecek, başka insanların görmediği şeyleri gösterecek. Başka insanların ermediği devletlere, sa saadetlere, nimetlere erdirecek. Elbette böyle şeyler olur diye e sıddıkiyetle insan tasdik eder yani elbette olur. Ta gayet tabi. E hatta olmazsa insan şaşar. Yani Allah'ın bir peygamberi olur da efendim hiç öyle bir e olmaz olmamış olur mu? Mutlaka olur diye bekler yani insan o bakımdan tereddüt edilecek e, mümin için tereddüt edilecek hiçbir yanı yok ama e, tabi o zamanın insanları biraz da çağ iptidai çağ olduğu için yani e, alet edevat bakımından imkanların az olduğu bir şey olduğundan yani bir aylık deveyle devemizi çatlatırcasına efendim, sürdüğümüz zaman bir ayda gidebildiğimiz Kudüs'e sen bir gecede mi vardın bir gecede mi döndün diye peygamber efendimize inkar yoluyla sormuşlar yani olmaz böyle şey gibilerden ama biz şimdi gülüyoruz onlara diyoruz ki biz biz de yapıyoruz yani biz de şimdi uçağa biniyoruz efendim kısa mesafe kısa zamanda uzun mesafeleri aşıyoruz hatta okyanusları geçiyoruz kıtaları geçiyoruz oturduğumuz yerden yemek yiyerek uyuyarak uyanarak efendim nerelere seyahat ediyoruz yeri göre yaratan Allahü Teala Hazretleri Kudreti i külliye sahibi, her şeye kadir olan Allahu Teala Hazretleri. Elbette e, her türlü bizim bildiğimiz, bilmediğimiz alet, edevat, vasıta ve imkana sahip melekleri var. Efendim, türlü türlü kudretinin tezahürleri var. Elbette götürebilir. Ne var bunda yani? Bir gecede Mekke'den Kudüs'e gitmiş gayet tabi evet gitmiştir zaten Kur'an-ı Kerim'de de, Esra buyuruluyor tamam ee, Miraç Miraç da tabi o e, göğe çıkma e, şeyinden yolundan aletinden asansör diyelim asansör gibi efendim şeyden göklere doğru gidince o da artık orada gördüğü hadiseler önümde kitaplar var efendim, hepsi kalın kalın ciltler teferruatlı teferruatlı sahih rivayetleri hadis-i şerifleri almışlar efendim ve e, hepsinin efendim e, kaynakları sağlam e, güzel güzel anlatmışlar çok olağanüstü bir e, e, gece e, seyahati e, gör, görülen şeyler efendim anlata anlata bitirilemeyecek şeyler e, bu ne zaman olmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hicretten önce Mekke'deyken müşriklerin iyice azdıkları ve Peygamber Efendimizleri efendimizi üzdükleri zaman olmuş. Taif'e gitmiş. Taif'te kimse iman etmemiş. Hatta efendim çok terbiyesizlikler etmişler. Efendimiz mahzun dönmüş. Efendim Mekke'nin müşrikleri her gün e, gittikçe daha da şiddetlerini arttırarak muhalefet ediyorlar. Çok üzüldüğü bir zamanda Cenab-ı Rabbül İzzet, alemlerin Rabbi, Rabbi Mevlamız, sevinsin diye, ruhu e, şad olsun diye, şa, e, şenlensin diye, gözüyle e, vahyedilen şeyleri gözüyle görsün, ayağıyla görsün diye Cenab-ı Hak bu nimeti nasip etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hani Vettuha suresinde de biliyoruz. Vahiy gelirken gelirken bir ara gelmeyince fetretül vahiy, vahiyin biraz e, tehire uğraması olayında, kendi kendine tereddüt etti. Acaba bir hata mı işledim de Rabbul Alemin vahiyini kesti diye. Ama Vettuha suresinde efendim Cenab-ı Hak duha'ya and ederek ve duha geceye and ederek ve leyli izaseca ma vedda ke rabbuke ve makala. Rabbin seni terk etmedi. Efendim senden ayrılmadı. O müşriklerin dedikodu edip de iftira edip de yalan yanlış söyledikleri gibi sana darılmış, küsmüş veya kızmış da değil. Efendim aksine seni çok seviyor ve sana şu nimetleri verecek diye ve dua suresi inince sahibi-i kiram da o surenin okunuşunu Dinledikleri zaman kendilerine tebliğini Allah Ekber dediler. Allah Ekber yani coşmaktan efendim çok memnun olmaktan dolayı söylenen bir söz Araplarda. o maşallah ya yani Allah en büyüktür manasına efendim Allah Ekber dediler. Biz de Kur'an-ı Kerim'i hatmederken ve duhaya geldikten sonra Allah Ekber Allah Ekber La İlahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd diyoruz. Ondan sonraki surelerinde hepsinin arkasında efendim bu ibareyi allah Ekber sözünü tekrar edip hatmi öyle tamamlıyoruz. Yani Rabbul Alemin üzüldükçe sevindirici lütuflarını bahşediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. müşrikler sıkıştırdıkça allah Teala Hazretleri de Ey kulum ben seni seviyorum. Senin halinden hoşnudum, memnunum. Sen onların efendi terbiyesizliklerine, müşrikliklerine, kafirliklerine üzülme efendim. E, şey yapma, mahzun olma. E, bak sana nice nice nimetler vereceğim ve vaat ettiğim nimetler işte gözlerinde gör. Şunlar, şunlar diye Cenab-ı Hak gösteriyor. Çok büyük bir efendim e, hadise. Çok büyük bir olay. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevver'e şey affedersiniz kursi i Şerif'e kadar tabii gitmesi yeryüzünde bir olay. Kudüs'ten de göklere çıkması sema ile ilgili bir olay. Şimdi bu olayın hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadis-i şeriflerde hem de sahabe-i kiramın son derece efendim e kıymetlileri tarafından sahih rivayetlerle rivayet edilmesi çok aşikar olarak kesin bu olayın efendim olduğunu ispat ediyor. Ayrıca neler ispat ediyor? Ee, bazı e, efendim e, olaylar da oldu müşrikler, müşrikler de ispat ediyor böyle bir olayın olduğunu Mekken'in kâfirleri müşrikler de ispat ediyor. Nasıl ispat ediyorlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu İsra ve Miraç hadisesini ümmetine söylemeseydi, müşriklere, kafirlere söylemeseydi o zaman böyle bir itiraz yükselecek miydi? Bir gürgüle çıkacak mıydı? Aa şuna bak neler söylüyor diye efendim bir e, böyle e, toplu efendim e, şey e, alaya alma, itiraz etme olacak mıydı? Olmayacaktı. Olduğuna göre Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bunları söylediği ve başından bu olayın geçtiği müşriklerin davranışlarından da anlaşılıyor. Yani bir e, fantazi, bir efendim hikaye, bir efsane değil. E, o canlı toplum içinde müminlerle müşriklerin e, şiddetle efendim mücadelelerinin sürdüğü bir zaman içinde vuku bulmuş kesin bir olay. Ben bu sohbetimde, bu seferki Miraç efendim e, bir şeyi anlatmak istiyorum. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç ile ilgili bir yeni rivayete anlatmak istiyorum. E, biliyorsunuz e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ ettikten sonra ceziret Arap, yani Arap Yarımadası'nda müşriklik artık kalmadıktan sonra, artık e, puta tapmak efendim, e, tamamen kazanıp yok edildikten sonra, e, çeşitli devletlere elçiler göndererek kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu, Allah'ın kendisine Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini ve onların da imana gelmeleri, gerektiğini beyan eden elçiler gönderdi ve mektuplar yazdı. Bu mektuplar Hamidullah Bey'in, Muhammed Hamidullah'ın El Vesaikü Siyasiye isimli kitabında toplanmıştır. Türkçe tercümeleri de vardır. Efendim, tarihi kaynaklardan. Peygamber sallallahu Aleyhisselam Mısır hükümdarına böyle elçi ve hediye gönderdi. Hatta ee, yani zevcesi maliye Hatun'u Mısır hükümdarı Peygamber Efendimiz'e hediye olarak gönderdi. Bir olay. Yani elle tutulur, tarihi bir olay ve o zevcesinden çocukları doğdu ama yaşamadı Hazreti Hatice'den sonra. Ondan zevce, o zevcesinden çocuklar oldu ama vefat ettiler. Ee, demek ki Mısır'a gönderdi. Sonra Bahreyn'e gönderdi. Sonra ve daha başka yerlere gönderdi. Yemen'e gönderdi ve bu arada Bizans'a gönderdi. Bizans'ın başında o zaman Heraklius isminde bir hükümdar vardı. Herakle diyor Araplar. Yani sondaki eee i sözü Arap şeyde Yunan dilinde müzekker takısı olduğundan onu şey yapmadan Herakil diyorlar. Herakil Peygamber Efendimiz mektup gönderdi, İslam'a davet etti ve elçi gönderdi. Dihye el-Kelbi isimli sevdiği sahabesini efendim, e, ona e, elçi gönderdi, İslam'a davet etti. E, dikkatli sorular sordu Heraklius efendim, e, elçiye ve oradan anladı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti İsa'nın bahsettiği ahir zaman peygamberi inandı içinden kani oldu. Fakat çevresindeki komutanları, saray erkanı, vezirleri vesaireleri itiraz ettiler. Şimdi orada e, bu olaylarla ilgili rivayetlerde Miraç'la ilgili bir bölüm de geçiyor. Ben size onu bu sefer bir yenilik olsun sohbetimde diye onu okumak istiyorum. Efendim e, Herakliyüz bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte Hicaz'da e, faaliyete başlamış insanları yeni dine davet ediyor diye efendim e, haberini alıp elçisini e, şey yaptıktan sonra Şam'da oralardan gelmiş kimseleri bana bulun getirin tüccarları onları sorgulayayım dedi. Askerleri de gittiler Şam'dan yani Dimeşk'dan. Efendim, kimleri buldularsa Hicaz'dan Peygamber Efendimizle ilgili konuşma yapabilecek, onları toparladılar. Tesadüfen bunların arasında e, Ebu Süfyan eee Sahrib'de de vardı. Yani Muaviye'nin babası Efendim Ebu Süfyan da vardı. O zaman mümin değildi tabi. Kureyş'in başkanı durumundaydı. Efendim azılı rakibiydi karşısındaki bir insandı. Onu çağırdı Herakliyus ve e, sordu sorular e, Ebu Süfyan diyor ki sonradan tabi e, radıyallahu anh oldu ve arkadaşları e, sorular sorulduğu zaman ben onu biraz e, şey yapmak e, yani e, gözden düşürmek için bir şeyler söylemeyi düşündüm ama yalan söylemekten korktum hükümdar yalan söylediğimi anlarsa hiçbir şeyime inanmaz ve beni cezalandırır diye ondan dolayı sorduklarına yani başkalarının da evet böyle diyebileceği genel doğru cevaplar verdim yani özel böyle aykırı saptırıcı şeyler söyleyemedim diye kendisi anlatıyor şöyle diyor vallahi ma mena ani e, min en ekul aleyhi kavlen e, üst katu min aynı e, yani o, hükümdarın gözünden e, beni düşürecek bir laf söylemekten korktum diyor. E, yalanımdan dolayı beni cezalandırmasından korktum diyor. Şimdi e, burada e, bu olayların e, bir bölümünü size burada anlatmak istiyor, istiyorum. E, demiş ki فَكُلْتُ اَيُّهَا الْمَلِكِ اَلَا اُخْبِرُكَ حَدَرًا تَعْرِفُ اَنَّهُ kat kezebe e, iyi e, hükümler demiş yani soru, sorduğum bu adam hakkında ben sana en son bir haber vereceğim bir şey söyleyeceğim efendim e, sen de oradan onun yalan söyleyen bir kimse olduğunu artık kabul edeceksin söyleyeyim mi diyor Kale ve mahve. E, Herakli üste demiş ki nedir bu söyleyeceğin Kale e, kultü e, Ebu Sufyan diyor ki ben şöyle dedim innehu yezu'mu lena انه ardına من ارضنا ارد الحرم في ليلتين فجاء مسجد كم هاذا مسجد o sanıyor ki bize de böyle söyle peygamber efendimizi kastediyor inanmıyor ya o anda rakibiye karşı tarafın yani uğraştığı bir kimse o sanıyor ki bizim topraklarımızdan yani harem-i şeriften yani Mekke'den bir gecede efendim çıkmış güya efendim sizin bu mescidinize bu mescidi İlya'ya yani Kudüs mescidine El mescid Aksa'ya gelmiş işte bak buradan yalan olduğunu e, anlayın demek istiyor yani. Ve raca'a ileyna fi tilkelleyle sabah ve aynı gecede sabah olmadan evvel gene geriye döndüğünü söyledi diye e, bunu anlatıyor. Yani Heraklius'e ne demek istiyor bu adam böyle işte olmadık şeyler söyleyen bir kimse artık hak peygamber olmadığını buradan anlayın demek istiyor bu sözü söylemiş fakat e, iş olduğu gibi e, onun umduğu gibi gelişmiyor ve e, e, bakrkı ilya in deisi kayıhar e, e, İlya'nın yani Kudüs'ün Patrik'i yani Hristiyanların ruhani reisi efendim e, din büyüğü e, pega, e, şeyin e, Heraklius'un başı yanındaydı. Fekala Patrik'ü İlya. E, bu İlya Patrik'i yani Kudüs Patrik'i demiş ki Kad alim tutil kelleyle. Haa ben bu geceyi biliyorum demiş. E, Fenazara Zara İleyhi ve e, Kayser yani Bizans İmparatoru herhalde yüzü ona bakmış ve vakale demiş ki ve ma bihaza nereden biliyorsun? o da anlatıyor olayı şimdi onu ben kısaca şey yapayım yani Arapçasını sö biraz söyleyeyim ondan sonrasında kendi e, Türkçesini nakledeyim sekale inni küntü la enamu leyleten hatta e, uglika evvabel mescid ben efendim mescide Aksa'nın kapılarını kapatmadan geceleri hiç uyumazdım. Adetim bütün Mescid Mescid'in kapılarını bir bir kapatmak gece olunca. Efendim Feram Mekane bu gece olunca avlati'r raba külleha bütün kapıları kapattım. Gayre babin vahid bir kapı hariç. Kaledeni yani kapıyı kapatamamış uğraşmış ama mümkün olmamış. Kale beni yani beni yendi. Kapı kapı kapanmadı demek istiyor. Yani benim kapatma istememe rağmen e, kapı kapanmadı. Festante alih bi ummali hizmetçilerimi çağırdım. Ya şu kapı kapanmıyor. Efendim gelin şunu kapatalım dedim. Eee ve men ve yanındaki başka kimler varsa hepsi birden e, kapatmaya uğraşmışlar ve hiçbirisi kapırdatamamışlar. ''Sanki bir dağı efendim, yerinden kıpıldatamaz gibi kapıyı kıpıldatamadır.'' diyor. Efendim, e, ''Onun üzerine fedautu ileyhin necacire, necacire, neccar kelimesinin çoğulu.'' Marangozları çağırdım bu durumda ve onlar e, bakmışlar ve demişler ki ''Bu bab yerinden düşmüş, efendim, menteşelerinden efendim, kıpırdamıyor.'' şeyin yuvasından şey yaptığı için biz bunu şimdi geceliğin yapamayız ancak sabah olduğu zaman bakabiliriz demişler. Böylece kapı öyle o halde kalmış efendim fakat sabah olunca kapıyı öyle bıraktıktan sonra felamma asbahtu gadeltü aleyhima o kapıya gitmiş yani e, o kapı iki kanatlı ikisi de kapanmıyor. Bir de bakmış ki e, efendim kapının yanındaki efendim şey e, taş delinmiş ve e, oraya bazı e, bineklerin bağlanma izleri var efendim de ashabına demiş ki e, yani etraftaki insanlara yani bu olağanüstü bir şey kapı kapanmadı. Ve buraya da bazı binekler bağlanma izleri, alametleri var. Efendim, yani buraya ancak bu gece bir peygamber gelmiştir. Efendim ve burada e, namaz kılmışlardır. demiş Patrik şeyin huzurunda. Efendim Bizans İmparatoru Heraklius'un huzurunda Ebu Sufyan, yani inanmasınlar Peygamber Efendimiz'e diye olmadık bir olay diye Mirac'ı söylüyor. O da Mirac'ın içinde olmuş bir takım olayları algılamış. Yani Mirac'ın bir kısmı Kudüs'te olduğundan. O da böyle efendim beyan ediyor. Tabi daha başka şeyler var. Maddi efendim hususlar var. Tarih kitaplarının yazdığı. Mesela Mekkeli müşrikler ne malum böyle bir şey olduğunu ispat edecek delilin var mı diye Peygamber Efendimiz söyleyince İsra ve Miracı dedi ki Peygamber Efendimiz sizin kafirlerinizden bir kervan efendim vardı içindekiler bir şeyi arama gitmişlerdi ben de indim orada efendim su kapı üstü örtülüydü örtüyü açtım suyu içtim o şimdi şeye doğru Mekke'ye doğru o kervan geliyordur. En önde boz bir deve var. Üstünde bir beyaz bir siyah çul var. Efendim gidin ona o kervan böyle mi diye bakın ve o su kabı dolu mu boş mu sorun diye. Efendim bir delil olarak bunu söylüyor müşriklere. Müşrikler de hemen koşuyorlar. bizim bu Tenin Mescidi dediğimiz yani eee Ömre Mescidi dediğimiz yerde o taraftan gelecek kervanı bekliyorlar bir de bakıyorlar ki peygamber efendimizin tarif ettiği şekilde en önde boz deve var hakikaten üstüne siyah ve beyaz şul atılmış soruyorlar evet diyorlar biz bir dağılmıştık ihtiyaç için Efendim, su kapımızın üstü örtülüydü bir de geldik baktık ki su yok içinde hayret ettik bu su nereye gitti diye diyorlar. Başka e, deliliniz var mı, delil var mı diye Peygamber Efendimiz'e sordukları zaman diyor ki evet bir başka kervanınız vardı. O kervanda bir deve kaybolmuştu. Onu arıyorlardı. Ben de gökten kervan, deveniz burada diye seslendim. Benim seslendiğim tarafa geldiler. Deveyi buldular. Kervan gelecek sorun diyorlar. Diyor Peygamber Efendimiz. Onlar da o kervanı bekliyorlar, soruyorlar. Evet biz devemizi kaybetmiştik. Arıyorduk çölde bulamıyorduk. Bir ses bize efendim kervan, deve burada dedi. O tarafa doğru gittik, deveyi bulduk diyorlar. Hatta bazıları sesin peygamber efendimizin sesi olduğunda e, tanıdıklarına dair rivayette bulunmuşlar. Efendim e, rivayetlerde bunlar da böyle zikrediliyor. Demek ki efendim müşrikler e, inanmamaya çalışıyorlar ama inanmamak için inkar inkara çalışıyorlar inkar için çer çarpınmalarında bir delil ortaya çıkıyor. Efendim bu olayın böylece oldu. Şimdi tabii elhamdülillah biz e, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar ederiz ki Allahü Teala Hazretleri bize e, bu peygamberi zişana e, ümmet olmayı nasip eyledi. Ermedi evvel gelen bu devlete kimse nail olmadı bu rifate dediği gibi Süleyman Çelebi Rahmetli'nin daha zaman olsa Özellikle onun e, Mevlidinde Miraç bölümünü okuyup açıklamayı isterim. Yani daha evvel gelen peygamberlere nasip olmayan bir büyük efendim, lütuf, lütfu ilahi ki kendi huzurunu alıp efendim Edebi ile edebiyle u Teala Hazretlerinin Miraç'ta konuşması. Tabi onun ümmeti olmak şerefi çok büyük bir şeref. Allah'a hamdü senalar ediyoruz. Allah Teala yeter bizi Peygamber Efendimize güzel ümmet olmayı, sünnetine uyup güzel e ümmetlik yapmayı nasip eylesin. Elimizden Peygamber Efendimizin hadis kitapları düşmesin. Efendim her işimizi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin sünnetine uygun olarak efendim yapalım ve e Cenab-ı Hakk'ın rızasını cenabak kazanmak için bize teveccihini refik eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu e, miraçtan döndükten sonra e, bize bir e, miraç yadigarı e, hediyesi oldu bu olaydan o da çok mühim bir olay e, namaz yani beş vakit namazın e, bizlere vazife olmasının başlangıcı nedir? bu miraç olayıdır onun için müminin miracıdır namaz. Namazı da o miraç şuuruyla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyoruz diyerek kılalım. Bu sırda bir yaşlı imamın arkasına götürmüşlerdi. Bizi imam ile tanıştırdılar, mübarek bir zattır dediler. Şimdi namaz kılacağız. Döndü imam olarak cemaate saflarınızı düzgün tutun. Ya efendim iler geri durmayın boşluklara doldurun filan dedi gönlünüzü kıbleye dönün dedi ondan sonra da Arapça olarak gönlünüzde cenab-ı hakka döndürün dedi yani yön kabeye dönüyor da insanın bir de cenab-ı hakkın huzuruna girdiğini bilip efendim o o ciddiyeti takınması lazım namazı o ciddiyete kılmayı Allah teala hazretleri efendim e, hepimize nasip eylesin namaz çok önemli Müslümanım deyip Elhamdülillah tabi bir insan Müslümanım deyince Eşe'den La İlahe İllallah ve Eşe'den Muhammeden Abduhu ve Resuluhu deyince Müslüman tamam. Kimse e, kuluna Allah'ın verdiği imanı çekip almak istemez. Biz herkesin mümin olmasını istiyoruz ama Müslümanım deyip de namaz kılmayanlar bilsinler ki çok büyük hata ediyorlar. Namaz müminin miracıdır. Çok önemli bir ibadettir. Ve efendim e, lütfen Namazlarımıza başlayalım. Kılmayanlar, dinleyenlerden kılmayanlar varsa efendim beş vakit namazı kılma, gayret etsinler. Cenab-ı Hak elli vakit emretmiş miraçta ve sonra Musa Aleyhisselam'ın tavsiyeleriyle tekrar tekrar Cenab-ı Hakk'a niyaz ederek beş vakite indirmiş Peygamber Efendimiz. Ama Cenab-ı Hak buyurmuş ki benim huzurumda, benim söylediğim söz değişmez. Evet, e, ben elli vakit emretmiştim. E, 5 vakitte de e, sen istediğin için efendim, indirdim ama elli vaktin sevabını vereceğim, buyurmuş. El hasenetü be aşri emsaliha yapılan bütün de en aşağı bire on kat mükafatlandırılacağı ortada. binaneli yani e, namaza çok dikkat edelim. Bir de Tabii Peygamber Efendimiz bu gökleri geçerken peygamberlerle karşılaştı. İbrahim Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'e bir nasihatini selamıyla beraber size nakletmek istiyorum. Peygamber Efendimiz'e buyurmuş ki İbrahim Aleyhisselam yedinci semada kartları zaman mübarek, heybetli, haşmetli bir peygamber olarak. Ümmetine benden selam söyle onlara evet haber ver de e, cennette, cennetteki yerlerine filan dikmeyi çoğalsınlar. Çünkü cennetin toprağı e, güzeldir, kayıptır, suyu tatlıdır, az, e, yani e, tatlı, güzel soludur, e, arazisi de geniştir ama düzdür, kayan, yani efendim üstünde nebatat ve efendim süsleyen ziynetler, çiçekler Tayifleri tarafından dikilecek, oraya e, efendim fidan dikmeyi çoğasınlar diye tavsiye buyurmuş İbrahim aleyhisselam peygamber efendimize. O da sormuş ki cennete fidanlar dikmek nasıl olur? Efendim cennete dikilecek fidanlar Subhanallah, Verhamdulillah, Ve la ilah illallah, allahu ekberdir e, buyurmuş. Tabi bu sözlerin hepsinin anlamı çok büyük. Subhanallah az önce de izah ettiğim gibi ena bak her türlü noksandan münezzeht her türlü kemalin sahibidir halikadır her türlü güzelliğin malikidir demek ve elhamdülillah bütün övmeler övülmeler ona gider onundur onadır Allah'adır demek yani neyi övelsek Allah'a gider ve her türlü övgü de ona layıktır demek velâ ilâhe illallah eşinden zeri şeriki yoktur bu en önemli şey efendim inanç bütün insanların burada toplanması lazım. Yani 20. yüzyılda, şartta, Gark'ta, Kuzey'de, Güney'de herkesin artık anlaması lazım ki ancak Allah'a ibadet edilir, yeri göğü yaratan Allah'a ibadet edilir. Ondan başka ilah yoktur. Ne Japon imparatoru Allah'ın oğludur, ne Hazreti İsa Allah'ın oğludur. Hepsi Allah'ın kuludur. allah Teala Hazretleri vahidü, ferdü, ahadü, samettir, şeriki, naziri yoktur bunu böyle bilmesi lazım. Efendim, vallahu ekber ve en yüce olan hiçbir varlıkla mukayese edilmeyecek kadar yücelik ve efendim büyüklük sahibi olan ancak Allahu Teala hazretleridir. Bütün peygamberler efendim, e, kendi zamanlarında tabii bizimki gibi şeklen tam bizimkine benzemese dahi e, namazı kılmışlar kendileri ve ümmetlerine emretmişler. Bunu şeyden biliyoruz Kur'an-ı Kerim ayetlerinden biliyoruz ki efendim e, onlar e, namaz kılıyorlardı. Mesela e, İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselamla Kabe'yi kâr müşerrefeyi bina ettiği zaman efendim orada e, el açıp dua ettiler başka zamanda duaları var. E, ya Rabbi ben buraya zürriyetimi iskan ettim diye ilk zamanda İbrahim e, Aleyhisselam hanımıyla oğlunu oraya bıraktığı zamanda dua etmişti. Burada e, efendim kalan zürriyetime sen imkanlar bahşet. nimetler ver efendim çeşit çeşit meyvalarla onu onları rızıklandır. Efendim e, ve e, namaz kılan efendim insanlar olsunlar diye dua etmişti. Demek ki e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, Efendimiz'den önce de İbrahim İsmail aleyhisselam e, e, ümmet e, zürriyetlerinden namaza devamlı bir ümmet gelmesini dua etmişler. İshak Yakub aleyhisselam namaz kılmış. Şu aleyhisselam çok namaz kılardı. Efendim, Musa aleyhisselam namazla olunmuştu namaz kılmaları konusunda kavmini İsrailoğullarını e, e, efendim öğütlemiştik, söz almıştı. Lokman aleyhisselam'ın da biliyoruz nasihatlerinin oğluna efendim namaz kılmayı emretmişti. Zekeriya aleyhisselam namazda e, devamlıydı. İsa aleyhisselam da namaz kılmıştı. Demek ki efendim Allahu Teala Hazretlerine kulluğun güzel şekli ama bizim namazımız Peygamber Ender Şerifullah aleyhisselam efendimiz Miraç'ta Melekleri gördükçe, onların kimisi e, kıyanda, kimisi rüyuda, kimisi süccüttä, efendim o güzel miraç e, manzaralarını da efendim e, şey yaparak namazı bugünkü efendim e, dinimizin şeriatimizin emrettiği tarzda kılınmayı ümmetine emretti. Tabii miraçtan önceki zamanda da Müslümanlar namaz kılıyorlardı ama beş vakit namaz. E, Böylece bize miraç gecesinin hatırası olmuş oldu. Namazlarımızı kılalım, müminin miracı olduğunu bilerek her her kıldığımız namazın bir miraç olduğunu bilerek namazımızı kılalım. Amel Resulü ayetleri yani Bakara Suresinin sonundaki ayetlerler de efendim bu miraç gecesinde ilmiştir. Onu da çok dikkatli okuyarak efendim oradaki manalara gayret ve dikkat edelim. allah Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'e has ümmet eylesin. Kendisine güzel kulluk etmeyi nasip eylesin. Tevfikini refik eylesin. E, namazını kılan efendim, ibadetleri yapan, e, ibadetinde daimi olan ve dini mübinine efendim, en güzel tarzda bağlanan ve hizmet eden Müslümanlara faydalı olan kullar olarak yaşamayı nasip eylesin. Hepimiz daha büyük gayret içine gelmeliyiz. Küfür ve şirk, efendim e, nefse tapmak, şeytana kapılmak çoğaldıkça biz de insanları kurtarmak için İslam'ın yayılması ve uygulanması için gevşek Müslümanların da efendim ihlaslı e, halis, muhlis Müslümanlar haline gelmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeli, her türlü atılımı yapmalı, her türlü faaliyeti ortaya koymalıyız. Yayın ve efendim konuşma ve tebliğ ve irşat çalışmalarını daha da güçlü bir şekilde yapmalıyız. Cenab-ı kazanmaya vesile eylesin. Efendim çalışmalarımızı rızasına uygun çalışmaları yapmayı nasip eylesin. Nice nice kandilleri cümlenize erdiresin. Allah hepinizden razı olsun. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve